Oh yeah. çekkaste Merhaba Kainat, bugün 22 Ocak Cuma, yıl 2016, ay 1, gün 22 Kasım 76 1437 Hicri Lahir 12, 1431 Rumi Ocak 9 Güneşin Kova Burcu'na girmesi, kışın ikinci ayı Günün tarihi, 20 yıl önce bugün 22 Ocak 1996'da şair Ercümez Uçar'ı İstanbul'da vefat etti Günün şiiri Ben gözlerini severim ceylanların Kalbimi duyarım balıklar soluyunca mavilerde Hanım elleri mantarlar kuzu kulakları Unutulmuş aşkları kırların Ercüvent uçarı Günün malumatı Güneş Kova, Delv Burcunda Bugün 22 Ocak'ta yani Güneş Kova Burcuna girmiş, kışın ikinci ayı başlamıştır Delv Kova demektir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 Sadık bir arkadaş, her konuda egoist olmayan ve güvenilir eşlerdir. Devlet adamı yazarlık ve denizcilikte yükselirler. Yıldızınız Uranus. Değişiklik, ansızın bağlanış ve iyi sonuçlar temsilcisi. Devamı pazartesi günü. Büyük Saatli Marif Takvimi Bir kez Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı başladı haftanın Açık Gazetesi. Son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ömer Madra, Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Los Chiriguanos'tan Subo adlı parçayı dinledik. Albüm Garani şarkıları ve danslarına ilişkin... Bir albümdü ve bunu çalmamızın sebebi de Galeano'nun Eduardo Galeano'nun bu parça e, de, ufak bir değişiklik yaptık haberinizde Hı. vardı bu parça e, biraz önce bahsettiğiniz parça değil Brezilya'dan gelen, Brezilya'dan gelen bir parça Nooroni Karaiti Poeti adlı parça Paraguay şarkılarına dün biraz yer vermiştik o yüzden bugün ufak bir değişiklik yapsak Hı. Eduardo Galeano'nun gücüne gitmez diye düşündük ee, bu sefer Brezilya'nın yerlileri Garavani yerlileri Guaran yerlileri, yerlilerinin evet. bir parçasını e, Çaldık Memoria Viva Guarani albümünden e, Nandere Coarando e, Adlı grubun söylediği e, Bir parçaydı bu çocuklar söylüyor Esasen Oran'ın yerli çocukları söylemişti Evet dilin ortaya çıkışı Zaten konumuzda e, Paraguay'da da Brezilya'da da aynı Yerliler Tupi dillerinin alt kabilesinden Tupi-Guarani dillerinin en çok konuşulan gruplarından biri. Hem Paraguay'da hem Arjantin'de hem de Brezilya'da bölgesel düzeyde de resmi dil olarak kabul edilmiş. Şimdi o dilin ortaya çıkışına ilişkin bir parça dinliyoruz. Eduardo Galeano.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 Ortaya çıkışı Yerle bir edilen Paraguay'dan geriye o ilk şey kaldı. O kadar ölümün içinde hayatta kalan doğum oldu. Orijinal dilleri Guarani hayatta kaldı ve onunla birlikte de sözün kutsal olduğuna dair kesinlik. Geleneklerin en eskisi bu topraklarda renkli ağustos böceğinin, yeşil çekirgenin, Kekliğin ve en sonunda da Sedir'in şarkı söylediğini anlatıyor. Sedir'in ruhundan ilk Paraguaylıları Guarani diliyle oraya çağıran şarkı yükseldi. Onlar o ana dek yoktular. Adlarını anan sözden doğdular. AYNALAR Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru, sel yayıncı. Evet tarihte bugüne de bakalım. ...bu Guarani demişken de... ...Ayoreo bölgesinde... ...burada da yerliler... ...hiç temasa gelmemiş olan insanlar var... ...insanlıkla... ...diğer tarafıyla... ...yani insanlığın bizim bildiğimiz... ...kötü taraflarıyla da... ...iyi taraflarıyla da hiçbir şekilde... ...temasa gelmeden yaşayan Ayoreo... ...yerlileri var... ...onların da toprakları, ormanları... ...yok ediliyor bu vesileyle... ...onlara da bir çağrı vardı... O çağrıyı da hatırlatalım. Dileyenler o konudaki dilekçelerini de dinleyiciler arasından verebilirler. Hazır Guarani dilinden bahsetmişken yok olmakta olan çok önemli bir kabileye ilişkinden insanlığın son parçalarından birine de önem verelim. Dikkat edelim. Evet. Şimdi tarihte bugüne bakalım. 1919'da Zluki denildiği adlandırılan bir sözleşme yapılmış, kanun çıkarılmış. Ve böylece Ukrayna'nın, Ukrayna Halk Cumhuriyeti ile Batı Ukrayna Ulusal Cumhuriyeti birleşmiş. Daha önce ayrıymışlar yani. Şimdi tekrar ayrılıyorlar galiba. Evet. Şimdiki savaş yine bu ayrımı ortaya çıkardı. Sonra tekrar birleşirler. Sonra tekrar ayrılırlar. Evet, savaşırlar. Barışırlar. Sonra barışırlar. 1919'da bugün Zluki anlaşması yapılmış kanunu çıkarılmış ve birleşmişler. 1946'da bugün de İran'da Gazi Muhammed orada da bir ayrılığı işaret etmiş, ilan etmiş daha doğrusu Mahabad Cumhuriyeti Çihar Çerah meydanında Kürt Cumhuriyeti kurulmuş, tek kurulan Bağımsız. Bağımsız Türk devleti, Kürt devleti orada. Bu da yeni başkanı Hacı Baba şey başbakan olmuş. Hem cumhurbaşkanı hem de başbakan olmuş nasılsa. Tabi İran'daki savaşları 2. Dünya Savaşı'nın etkisi ve Sovyetler Birliği'nin baskısıyla ortaya çıkmış olan bir durum olarak okuyanlar da var ama Sonuçta tarihteki ilk ve tek bağımsız Kürt devleti olarak da kayıtlara düşmüş bir isim bu devletin ismi. Evet, bir siyasi parti. Komeley Civanavay Kürdistan ya da J.K. diye biliniyor. -JK. Bu Kürdistan'ın canlandırılması birliğinin adı, adı verilmiş partiye. Gazi Muhammed de dini bir aileden gelen bir ailenin başı, kabilenin başı da e, onun başına seçilmiş partinin 1945 aralığına kadar ilan edilmemekle beraber 5 yıl boyunca e, Cumhuriyet'in e, yıkılmasına sona ermesine kadar 5 yıl boyunca da yönetmiş. 2006'da da Evo Morales baş 2006'da bugün de 10 yıl önce tam Bolivya'nın başkanı olarak Evo Morales ilan edilmiş ve böylece ülkenin ve bütün dünyanın ilk yerli başkanı oluyor. 1500 yıllık 1500 yılından beri yani 500 yıllık bir istilanın sonunda ilk defa oluyor. Buldum o çağrıyı ondan da bahsedelim. Bu ee... Paraguay'daki iletişime geçilmemiş yani daha da temas edilmemiş tek Ayoreo yerlilerinin bulunduğu ormanlık arazi Pora adlı şirketin ormanları yakarak ve yıkarak ortaya çıkardığı yıkımın eşiğindeymiş ve kendileri bu durumdan kurtulabileceğini söylemiyorlar. Zaten etraftaki insanlar, bölgeyi bilen insanlar bu durumdan bu kabilenin el değmemiş kabilenin, konuşulmamış, daha iletişime geçilmemiş olan kabilenin kurtulabileceğini söylemiyorlar. Bu konuyla da alakalı Paraguay Çevre Bakanlığı'na bir e, mail kampanyası başlatılmış. Bu mail kampanyasında deniliyor ki eğer bu durum durdurulmazsa e, Paraguay eti yemeyeceğim deniliyor. Çünkü bu kişiler bu e, şirketler bu bölgeleri yakıp yıkıp ardından da büyük sığır çiftlikleri e, ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ve illegal bir şekilde bu yıkımın ardından da bu şirketleri bilin bakalım nereye satıyorlar. Bu şeyleri, etleri. Yani Paraguay halkının kendi karnını doyurması Türkiye. için mi yapılan şey mi bu diye. Hayır. Değil. Yani en son Aralık ayında İstanbul Tuzla'da yasa dışı yollarla yurt dışından yani Paraguay'dan getirilen 39 ton 241 kilogram kaçak et ele geçirilmişti. Evet. Yok daha da fazla. Evet, 27.866 ton Paraguay'dan getirilmiş. 11.375 ton etin nereden geldiği tespit edilemedi. Tuzda Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ele geçirilen etlerin gerekli inceleme yapılabilmesi için Tuzda İlçe Gıda Tarım Bakanlığı'nda teslim edildiğinden vesaire bahsediliyor. Ee, ve e, daha önce bir ihbar üzerine soğuk hava deposuna yaptıkları bir diğer baskında 43 ton 100 kilogram kaçak et ele geçirilmiş. Bunların Hindistan'dan bufala eti Avustralya'dan da sığır eti olduğu anlaşılmış. Yani Paraguay'daki kendi halinde yaşayan e, kabilelerin rahatının bozulmasının bir diğer sebebi de Türkiye'deki kasaba giden et tüketicileri oluyor. Oraya gelen kaçak etler e, bu kişilere, bu, e, rabet, bu etlere rağbet oradaki Paraguay'daki ormanları yok edip sığır çiftlikleri, sığır rançları açıyor ve oradaki e, doğal hayatı içindeki doğal yaşamla beraber yok ediyor. Evet, Sadece et, yediğimiz etin, etle. Etin kaçak olup olmamasının da hiçbir önemi yok yani. Hayır, evet, eti yani. yediğiniz zaman bitiyor bu iş. Ama nasıl birbirine bağlı onu görmeye çalışıyorum evet, ben de. Evet. Yani. Yaguarete, Yaguarete, Pora Şir, Anonim Şirketi. Sofranızda yediğiniz etle Paraguay'daki yerlilerin yaşadığı hayatı doğrudan etkilemiyorsunuz. Etli bu. Yerlilerinedir bu. Etini yiyorsunuz aslında dünyadaki en hızlı ormansızlaşmanın olduğu bölgeymiş. İşte bu plantasyonlar kurulsun diye. Yalnız Ayoreo yerlileri biraz önce bu didiççark söyleyen çocuklarla açtık bugünkü programı. Onlar ormanları olmaksızın Ayoreo kabilesi insanlıkla hiç temasa gelmeden yok olup gitmiş olacaklar böylece ilk temasları ve son temasları olacak. Sadece ayrı o yerleri yok olup gitmeyecek. Dün şeyden bahsediyorduk Peru'daki, Paraguay'daki or, e, aşırı yağmurlardan, aşırı yağışlardan bahsediyorduk. Oradan da yapılan açıklama bu. Yağmur suyunu ve artan yağışları emecek ağaçlar, ağaçlar tahrip edildiği için ormansızlaşma politikaları nedeniyle böyle muazzam sellerle karşılaşıyoruz diyorlar Paraguaylılarda. Evet. Şimdi hızla günün sonu Haftanın son programında hızla günün haberlerini bir gözden geçirmeye çalışalım. Ee, günün kesinlikle en önemli haberi insanlığımızın altıncı yılına giriyor. Ee, altıncı zalim yılına giriyor Suriye'deki savaş. Cehennemin son halkası gibi bir şey. Dördüncü şey Dante'nin cehenneminden bir manzara halka. Ve 120'den fazla uluslararası örgüt ve kuruluş bir mektup yazıyorlar. Suriye'deki bu krizi bitirmek zorundayız. Milyonlarca ve milyonlarca sivilin hayatını kaybetmesine, korkunç acılar çekmesine bir son vermeliyiz diyorlar. Bu çağrının farkı bugüne kadar sadece devletlere çağrıda bulunan Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsani yardım Yardım Kuruluşları. Özür dilerim bu kez tüm dünya vatandaşlarına seslenmişler. Suriye'de devam eden katliama karşı artık sessiz kalmayıp akan kanın durdurulması bu ülkede yaşanan krizin sona erdirilmesi için seslerini yükseltmelerini istemişler dünya üzerindeki yaşayan insanlardan. Evet akıl almaz rakamlar 250 binden en az 250 bin kişi hayatını kaybetti ki bunların büyük çoğunluğu kadınlar yaş, çocuklar ve yaşlılardan oluşuyor. Sivil yani bir milyon kişi yaralanmış organlarını kaybetmiş kimisi yaralarını taşıyorlar. Bir milyon kişi, en az on bir milyon kişi askeri ablukaların altında çıkmaya çalışıyor, çıkamıyorlar oradan ve en en basit, en temel insani yardımlara ulaş e, ulaşamıyorlar ya da insani yardım onlara ulaşamıyor. Ne yiyecek var, ne en temel su ve temizlik şeyi kullanabiliyorlar ve dünyadaki ee, bu durumlardan kaçıp dünyada kendilerine sığınacak bir yer bulmaya çalışan Suriyeli mültecilerin sayısı da geçen sene 4 milyonu aşmış durumda. 4 milyon 600 bin Suriyeli terör örgütü IŞİD yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlar, başka ülkelere sığınmışlar. IŞİD'in yanında diğer sektör savaşlar ve sektör örgütler ve hükümet kuvvetleri de aynı şekilde bu ...insanların ülkelerini terk etmesine neden oldu. 13 milyon 500 bin Suriyeli'nin insanlı yardıma muhtaç olduğu ve bu masum kişilerin geleceklerin karanlıkta olduğu belirtilmiş bu evet, bildiride. Bir ülke yok oldu yer. Ülkede yaşayan insan, ülkede yaşayan savaşın masum insanları evlerinde, restoranlarda, ofislerinde, sokaklarında ve ülkenin her yerinde şiddetle vurduğu söyleniyor yine. Evet, yani bu Suriye'nin çok ötesine gidiyor tabii sokaklarda ofislerde ve restoranlarda evlerine yakın olan yerlerde de insanlar mahvolmuş durumdalar ve bütün dünyada aslında ekonomik durumları da sarsıntıya düşen insanların hayatını etkiliyorlar pek çok görünen ve görünmeyen şeyleri bir çatışmanın etkileri hissediliyor diyorlar ve şunları istiyorlar e, insani örgütlere, insani yardım örgütlerine e, mutlaka destek verin. Suriyenin içinde çalışanlara da e, ani bir şey yani anlık bir e, rahatlama getirmek için bunu yapmalısınız. Hiç kesintisiz yardım, e, insani e, ve hiçbir şarta bağlı olmayan Ateşkesler e, yapılması için de çağrıda bulunun ki yiyecek içecek ve bakım girebilsin. E, çocukların okullarına dön, dönebilmesi aşıların yapılabilmesi için e, sivil altyapılara e, korkunç yıkım getiren e, saldırıların durması ki e, okullar, hastaneler ve su e, sistemleri tekrar işe yarayabilir hale gelsin. Ve bütün siviller için e, hareket serbestisi sağlansın özgürlüğü ve bütün partilerin tarafların parti yanlış tarafların e, kuşatmalarının tamamen durdurulmasını istiyorlar. Yani yardım e, bu acıları durdurmaya yardımı olabilecek elinden gelen herkesin şu anda şu saniyede yardım etmesi gerekir. Bundan daha önemli hiçbir şey olamaz diyorlar. Pratik bir takım tedbirler gerekiyor hiçbir pratik engel yok Uygulan, eğer irade varsa uygulanamayacağına dair bence anahtar kelime de bu istiyorsanız yapabilirsiniz diyorlar ve ortak insanlığımız adına milyonlarca masum adına bunu yapmamız gerekir diyor şu anda şimdi diye bitiyor çünkü insanların cenazesinde tabutunu sırtlayacak insanlar bile olmuyor Suriye'den bahsetmiyorum sadece Türkiye'de de durum böyle Hayatını kaybeden 9 Suriyeli mültecinin cenazesi 17 Ocak Pazar günündeki çıkan habere göre İzmir'in Bayraklı'daki kimsesizler mezarlığında toprağa verilmiş Cenaze namazında bir kişi bile olmayınca imam ağlamış 9 Suriyeli mültecinin cenazesi işte burada Kimsesizler topra mezarlığında toprağa verilmiş Aralarında çocukların da bulunduğu mültecilerin cenaze namazını kıldıran imam Kimsenin katılmadığını gördüğü zaman ağlıyor ee, El haberi bu. Gürayev'in duygularını paylaşıyor El Cezire kameramanı. Diyor ki ne adları ne cemaatleri var. Umut'a çıktıkları yolculuk çeşme Didim ve Kuşadası açıklarında son buldu. Hayatlarını kaybeden 9 Suriyeli mültecinin cenazesi İzmir Bayraklı'daki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. Hava soğuk, buz kesen sadece hava değil. Kelimeler bile arka arkaya dizilmekte zorlanıyor. 35 yıllık imam Ahmet Altan en zor görevlerden birini yerine getirmek üzere. Selamına verdiği cenaze henüz 2 yaşında. O ailesiyle birlikte umut yolculuğuna çıkan Suriyeli bir mülteci. Resmi belgede hakkında düşürenler not kimliği meçhul cenin. Evet. 12 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirilen bir haber daha vardı. O ya Ege'de mülteci faciası aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 12 kişi hayatını kaybetmiş. Bot batmış. Foça yakınlarında İzmir'in. 50-60 dolayında mülteci vermiş. Lastik bot midilli istikametinde seyrederken alabora olmuş. Çünkü sahil güvenlik ekipleri de havadan ve denizden operasyon başlatmış. Kalanların kurtarılması için 26 kişiyi kurtarmayı başarmışlar. Ama gidenler gitmiş. İmam Altan diyor ki gerçekten çok zor bu işi yapmak ama manevi yönü ağır basıyor. Dünya maalesef gözünü kapatmış seyrediyor. Çok yazık. Ama ister Hristiyan ister Musevi ister Müslüman olsun insan insandır. İnsana değer vermek lazım. İnsanlar o kadar gaddarlaşmış ki diyor ayak ayak üstüne atmış seyrediyorlar. Şu masum yavrunun günah neydi diyerek iki yaşındaki resmi belgede e, kimliği meçhul cenin ismindeki çocuktan bahsediyor. Evet buradan da şeye geçelim tekrar dönme fırsatı bulabileceğiz ama gene de çok geniş yapamayacağız. Uluslararası Af Örgütü'nün de bir raporu var Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin Güneydoğu'da kolektif toplu cezalandırma uyguladığı suçlamasında bulunuyor. Bunu da ancak çok nazi ve faşist rejimlerde görülen bir uygulama biçimi bu. Güneydoğu'daki operasyonlar toplu cezalandırmaya benziyor diye Uluslararası Tafi Örgütü hükümetin 23 Temmuz'da Barış ve Huzur Operasyonu adıyla başlattığı operasyonlar kapsamında uygulanan uzun süreli sokağa çıkma yasaklarını da eleştirmiş bölge halkı sert ve keyfi uygulamalar nedeniyle büyük zorluk içerisinde yaşıyor diyorlar ve 200 bin insanın hayatı tehlikede demiş. Böyle çok acil bir uyarıda bulunuyor. Amnesty International Uluslararası Örgütü ve şey diyorlar güvenlik güçlerinin ilçelere ambulansların can kurtaranların girişini dahi engellediği yönde bilgiler geliyor. Elektrik su kesintilerinin bir yana gıda ve sağlık hizmetlerine erişim zorlaştı bölge halkı üzerinde yıkıcı bir etki bırakıyor diyor ve Af örgütünün Avrupa Orta Asya direktörü John Dalhuis'ın adım atılmaması halinde durum daha da kötüleşir diyor ve Türk yetkililerin bölgede güvenliği sağlama ve şüphelileri gözaltına alması meşru ancak insan hakları yükümlülüklerine de uymaları gerekiyor 150'den fazla kişi öldüğüne haberler geliyor. Bu ydg çıkan çatışmalar nedeniyle PKK'nın gençlik yapılanmasıyla hayatını kaybedenler arasında kadınlar, çocuklar ve yaşlılar var diyor. 39 kişi yaralandığını yaralandı diyor, hatırlatıyor bunu. Ve sıradan vatandaşların hayatı tehlikeye giriyor diyor. Bu haberleri BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe ve başka haber merkezlerinden görmemiz mümkün. Türkiye'de de bazı gazetelerin manşetinde yer alıyor. Dünyanın en çatışmalarından bir tanesi yaşanıyor. Beyaz bayraklı kadınlara ateş açılıyor. Şu anda Güneydoğu'da. Dün mesela verdiğimiz haber, yani Cezire'deki bu cenazeler almaya giden insanların e, vurulduğu haberi, çatışmanın ortasında kaldıkları haberin bu sefer bugün çıkan görüntülerle beraber. Artık görsel olarak da ne olduğunu anlamanıza yardımcı olabilecek materyalleri gözünüzün önüne sunuyor. Cizre'de haber takibi sırasında bacağından bacağında mermiyle yaralanan İMÇ kameranın Refik Tekin vurulma anını kaydetmiş. Ve devam ediyor çekmeye. Akıl alır gibi değil. Onun videosundan da bir ses dinletme imkanı da bulabiliriz belki. Yani çok akıl almaz bir şey haberciliğini sürdürebiliyor yaralandığı halde korkunç sesler ve görüntüler var. Öte yandan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulayamayan hükümetten açıklama istemiş. Uygulamayan hükümetten Cizre'de tedbir kararı alınmasına rağmen yardım götürülemediği için ölenlerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yeniden yapılan başvuruya yanıt gelmiş ve 22 Ocak'a kadar yani yarına kadar e, bugüne kadar bugün Son mühlet e, açıklama yapmasını istemiş e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçici tedbir kararlarına neden uymuyorsun endişe duyuyoruz ve sözleşmenin 39. Türkiye'nin de taraf olduğu bir sözleşme evet. yani bağlı, bağlayıcıdır yetkililerden ne gibi adımlar atıldığına dair ek açıklamalar istemeye karar verilmiş. Yeterli bulunmamış yani ve bugün öğlene kadar cevap bekliyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Çünkü vurulan insanlar alınamıyor. Yani Kameraman Tekin, hatırlatalım onu da Kameraman Tekin, Cizre'de vurulan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tedbir kararına rağmen iki gündür mahalleden alınıp hastaneye götürülmesine izin verilmeyen Serhat Altun'un yaşamını yitirmesi üzerine yaralıların da bulunduğu mahalleye yürüyen Aralarında HDP milletvekili Faysal Sarı Yıldız'ın da bulunduğu heyeti takip ederken yaralanmıştı. Tekin'in yanı sıra yürüyüşe katılan dokuz kişi de yaralanmıştı. İki kişinin hayatını kaybettiği haberi vardı İmece'nin internet sitesinde dün. Evet avukat Ramazan Demir'in dün yaptığı yeni başvuruda da şimdiye kadar Cizre'de üç kişi hakkında tedbir kararı çıktı. İkisi karar uygulanmadığı için hayatını kaybetti. Hakkında tedbir kararı verilen Orhan Tunç'u almaya gidenlere de ateş açıldı diyor. Dün acil koduyla gönderilen başvuru da Türkiye'nin ahim kararlarını uygulamadığı vurgulanıyor. Sözleşmenin 34. maddesine aykırı hareket ediyor. Ambulans bekleme, bekleyenlere ulaşmaya çalışanlar hedef oluyor. Bu durum mahkemenizin tedbir kararlarını fiilen etkisiz kılıyor diyor. Ve iç tüzük 39 bağlamında daha etkili ve sonuç alıcı bir karar almayı zorunlu kılıyor. Demiş bir kişinin kurtarıldığı haberi var. Bu te, ambulansa göndermesinin sağlanmasıyla bir genç kadının hayatının kurtulduğu haberi vardı. Şu anda haberi tam bulamadım. Adını onun için çıkaramadım. Birazdan şey yapabiliriz, bulabiliriz. Çok son derece acil bir durumla. Karşı karşıyayız. Bugün öğlen saatlerine kadar e, bilgi isteniyor işte. E, böyle bir durumla Evet buldum adını da Cizre'de çıkan çatışmalarda vurulan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hastaneye kaldırılması için tedbir kararı verilen Helin Öncü onu hastaneye taşımışlar ve kurtarılmış fakat onları taşıyan üç kadına da ateş açıldığı haberi vardı. T24'ten de bu haberi görüyoruz. Ee, mahalleye de kimsenin gitmesine de izin verilmediği gelen bilgiler arasında mahalledeki çatışmalar devam ediyor diye bir haber var. Bu arada da Nusaybin'de polis aracına bir bombalı saldırı. Dokuzu polis on kişinin yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinden de bir haber geliyor. Şimdi bir ara vereceğiz ama ara vermeden önce şey de söyleyelim ee, önemli bir e, ölüm haberi var iki ölüm haberi var aslında bir tanesi e, Kanlıca'daki evinde sabah sporu yaparken kalp krizi geçiren Mustafa Koç hayata veda etti Koç e, Holding'in yönetim kurulu başkanı. E, ve Türkiye'nin en önde gelen iş insanlarından e, birisi Mustafa Koç. 56 yaşındaydı Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı. E, ve e, TÜSİAD'da da ilk başkanlığı da yapmıştı. 1960 doğumlu kendisi. İsviçre'de Liseum Alpinum Zuoz'dan 1980'de, 1984'te de Amerika Birleşik Devletleri'nde George Washington Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Türk Sanayi Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği Tüsya adında Yüksek İstişare Konseyi YİK dediğimiz o konsey başkanlığını da görevinde yürütmüştü. Ve İngiliz Financial Times gazetesi dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding yönetim kurulu başkanı Koç'a bugün sayfalarında yer veriyor ve Ankara'nın laik elite öfkesine göğüs geren bir iş adamı olarak nitelendirmiş kendisini. Erdoğan gezicilere destek vermekle suçlamıştı Koç Holding'in otelininde divan otelininde kullanılmasının e, yaralılara o fotoğraflar ve görüntüler bugün bile aklımızda evet. e, yer alıyor dağıtıldığı sırada yani e, böyle bir şey e, şeyi de söyleyelim e, Mustafa e, Koç'un e, açık radyonun da hayatında e, önemli, küçük ama önemli bir rol oynadığını da hatırlatalım yayına geçmesinden kısa bir süre sonra bitmek bilmeyen parazitlerini gidermek için yeni bir verici cihazı alınabilmesi amacıyla 2 Temmuz 1998 tarihinde Boğaziçi Mezunlar Derneği BÜMED Borç Burç Kulübü Bahçesi'nde 700 kişi tarafından izlenen bir müsamere gecesi düzenlemişti. 94.9 müsamere kumpanyasının Uğur Yücel yönetimindeki bir gösterisi vardı ve bu son derece 128 dakika süren dev müsamere gecesinden kısa bir süre sonra da açık radyo yeni ve daha güçlü vericisine kavuşmuş ve parazitler büyük ölçüde sona ermişti. Burada rol oynayanlar arasında mesela French Kankan Kankan ekibinde Karolin Koç da yer alıyordu dansçılar arasında. Ve e, Süperstar Show'da da Palavra şarkısıyla Aslı Ersu'yla birlikte Mustafa Koç'ta yer almıştı. Ona da bir günaydın diyoruz buradan. Açık Gazete Evet Açık Radyo burası. E, Açık gaste devam ediyor ve bir ikinci ölümden de bahsetmek istemiştim çok kısaca İtalyan yönetmen e, bunu bir, bir gün gecikmeyle verebiliyoruz e, genellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemdeki İtalyanın yani özellikle de faşist İtalyanın siyasi ve sosyal yaşamını da izler taşıyan konu edinen filmlerle çok ünlü İtalyan senarist ve yönetmen Ettore Scola da 89 yaşında hayatını kaybetti ee, ve e, kendisinin özellikle e, Una Giornata Particolare diye çok özel bir gün diye e, şey yapan filmi, bütün e, bilinen filmi de bütün İtalya'da faşizmin yalnız İtalya'da değil dünyada nasıl bir ruh hali yarattığını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 yani çok zor koşullarda hem yaşıyoruz hem de bu bağlantıları da yapıyoruz. Bize birazcık e, olup bitenleri kendi açınızdan da anlatır mısınız lütfen? E, şimdi ben e, şu ufaklık yapan e, bir insanım. Evet. E, zaten e, adliye boyutuyla e, normal bir e, adliye durum ortadan kalkmış durumda. Yani e, temel unsur e, işte adliyenin çalışması işte tevhidatların yapılması işte davetten yapılması üzerine Örneğin şu e, en az e, 50 gündür eee çalışmadığı için tebligatlar da yapılmıyor. Bu basit bir şey. Yani şimdi bir insan bakan çağıracak, çağır, zaman bile e, mümkün değil. Yani tebligat, e, tebligat bile çalışmıyor. Yani o kadar e, vahim bir şey. E, bu e, en başta sorun bizim açımızdan. E, şu an eee ve flop yüzlerinden düşünüldüğünde zaman merkezi kapandıktan, kapanan dolayı şu anda aslında şu noktada bütün ticari hayat, sosyal hayat durmuş durumda. Zira Cidre olay merkezine duruyor ve şunakmak için gerekiyor. gitmek için Cidren gitmek gerekliyor. Bu dere Cidren gitmeniz gerekiyor. gitmeniz, gerekiyor. gitmeniz, gerekiyor. gitmeniz, gerekiyor. gitmeniz gerekiyor. Burası da şu an Şırnaktaki bütün sosyal hayat, ticari hayat, günlük hayat aslında durmuş durumda. Bir ipotez durmuş durumda. Yani Şırna'nın girdiğin zaman bile. Arama noktaları var, ciddi bir işte kontrol kontrol var. Eğer şunu yapabilirseniz kim sizin nesiniz nereye gidiyorsunuz ciddi araştırmalar yapılır. Bazen sokum evlisiyiz. Yani mesela dün nedekleri bile silokeye girememişti. Evet. Ee, yani yani ki gündüzleyin en sokak çıkmaya sahip yok, onu da bir belirtelim. Girememişti. Ee, bir e, fili durum söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani o açıdan bir fili durum var. Yani e, sivil yönetiminin intikamı olduğu bir Durum olarak değerlendirmek gerekiyor. Tam bile bir e, askeri dönem gibi, askeri darbe dönem gibi, sıkı yönetim gibi e, normal e, işlemlerin e, bittiğini görüyoruz. Normal e, devlet işlemlerinin durduğunu tam bir güvenlik odaklı, tam ile asker polis e, odaklı bir e, yönetim biçim var şu an Şırnak'ta. Evet, Velisa Bey... E, ee, Veysel Bey şeyi de sormak istiyorum ben şimdi e, Ahmet Davutoğlu son yaptığı açıklamasında Şırnak ve Hakkari merkezinin Cizre ve Yüksek Ova'ya taşınacağını bahsetmişti Bu ne manaya geliyor? Yani hukukta yeri yok Onu biliyoruz Yani hukuken mümkün değil Yani bir garabettir aslında bu Yani hukuken Veysel bir il merkezin bir ilçe taşıyamazsın Hele hele Yani ulaşım kanı falan gibi şeyler üzerinde taşıyamazsın Mesela tam bile e, Devletlerin uzun süreli bir e, Bölge için bir savaş konsepti Yani gönül konsepti Oysuru düşünüyorum Yüksek o e, yüksek o olması, yani hakar merkezine yakın olması, Cizre'deki e, havalanlar, yani Şırnak havalanının Cizre'ye yakın olması, tamamiyle askeri ihtiyaçlar, te, güvenlik ihtiyaçları üzerinden gelişen bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet. E, zira e, Dante yapabilirdi. E, kaldı ki, e, evet, Cizre e, diyelim ki yüksek oranda Yunuslu olan bir ilçe, e, ama e, güvenlik konusunda şu daha e, şu an şu anki an, duruma göre değerlendiril zaman. Rahat güvenlik durumu ee, yani tam bir, de bir e, bu e, ihtiyaçlardan güvenlik sebeben kayıtları bir şey yani size daha fazla askerisel gelecek e, işte il, e, il merkeze olduğu zaman bir yer işte kolor da gelebilir işte yüksek düzeyde başka e, resmi kurumlar gelebilir işte e, mid e, merkezi örneğin e, şu işte, gelir bu şekilde bu tamir güvenlik konsepti üzerine belki de tabi Suriye'deki sınırda olmakta kayıtlılar gene e, ben güvenlikle alakalı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir e, yani Bugün için söylüyorum yani Eğer iki yıl önce bu geç ilaçta Diyecektik ki e, Yani cidre bir, bir ihtiyaçtı Ama amaç il merkezi taşımaksa Şırnak evet. e, kanunen il olmaktan çıkarılır Cidre il yapılır ama onu, o yapılmıyor Şırnak gene il olarak kalıyor hı hı. İl merkezi taşınıyor Bu da tam bir gündelik Yani güncel ihtiyaçlarda kaynaklı bir durum olduğunu e, bu Az önce anlattığımız bu savaş ortamından Kaynaklı bir e, ihtiyaç dolayı bu de, hükümetin bunu yaptığını düşünüyorum ben. Evet. evet bir tür garnizon gibi, e, ya askeri evet. garnizon, yani, yani, Roma İmparatorluğu yani, dönemini bu. bile insanın aklına getirecek bir garnizon. Yani, a, askeri şehirler oluşturuyor. Öyle anlıyoruz biz yani. Askeri şehirler. Zaten Şırnak nüfusunun e, %40'ı da askerdi. değil. Şırnak merkezinin nüfusu %40'ı asker değil. Şimdi e, nüfusunda asker polislerden gelecekleri anladığımız kadarıyla evet bir de şey mesela şeyi söylediniz o çok çarpıcıydı yani sokağa çıkma yasa fiilen hukuken olmaması olmamasına rağmen milletvekilleri de dahil insanların giremediğinden bu nasıl olabiliyor? Ya, tamam dedim yani askeri teşkilat üzerinden gelişen gelişme güvenilir dediniz diyor sokmuyor yani mesela e, şu an e, şunat değil veya yani tropi yani, değil. Ee, şu an e, uç çiçeksi İdil'den e, geldiği zaman diye bir dedikçe ve orada arama noktası var. Eee tek bakılıyor. Nereye gidiyorsunuz? Kimsiniz? Eğer yabancıysanız araştırılıyorsunuz. Yani girmek çok zor. Yani şuna çok zor şu anda yani bırakın. Yani yasaklı olmayan yerlere girmek de çok zor şu anda. Evet, evet. Yani, Peki e, yani e, neredeyse e, bir insan eee sahte bekletebiliyor. E, i̇şte e, kimlik arama, aracı arama. Bunlar rutin hale gelmiş durumda. Yani bu Mart'tan itibaren de başlıyor bazen kılasıyla ee, bir şey haline gelmiş durumda. Bir de nüfusa şansı söyleyeyim. ciler nüfusu e, e, insanlar bu yapılan operasyon dolayı insanlar bir kısmı şu an bütün e, Cidre'nin köylerindeler. E, il ilçesinde. Diğer ilçelere dağılmış durumdalar. elleri bakmalarını bırakmış durumdalar. Kıyalık elleri bulma çalışıyorlar. Midya da insanlar. Yine mesela e, İdil'de sokaç mesai ilan edici söylensi var. İnsanlar korkuyor çalışma olmak olan yerlerde İnsanları başka mahallelere göç ediyor evet. Tamamıyla bir e, kaç göç e, Durumu söz konusu bölgede evet. Yani bir şu an e, Her an e, 50 insan sürekli hareket halinde Mahallesini değiştiriyor diğer mahalleye geçiyor bu mahalleden o mahalleye geçiyor Bazıları misafiriz komşu ilçelere geçiyor Bazıları köylere geçiyor Zant e, ticaret durumunda e, Yani bu e, ya, Sürdürülebilir bir e, politika değil Yani nasıl e, Çünkü e, bölge tamir insanlaştırma üzerine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 Orada kimsenin sokağa çıkması mümkün değil. Yani cenazeler hmm. alınamıyor. Yani cenazelerin evet. sokağa alınamıyor çünkü sürekli atışı altındalar. Fakat çalışmanın olmadığı mahalleler var. O mahallelerde e, belli aralıklarla, bildiğim kadarıyla belli aralıklarla markette açılıyor, kapanıyor. Onu biliyoruz. Ama sonuçta o mahalledekiler var arada ağalabiliyor. Bir mahalledeki insanlar o güvenliğe evinden çıkamıyor mu sonuç olarak? Evet. Yani e, sonuçta bir mahalle, Örneğin e, e, Cizren, e, Sur... Nur ve Yafes mahallesi e, üzerinde düşündüm ama e, çarşı merkezinde olan ilçe merkezinde olan e, Konak mahallesi'nde market açılıyor fakat uzaktaki mahallene gelip oradan marketten alışveriş yapmak mümkün değil güvenlik nedeniyle yapmıyor da yani çünkü abluk altında. E, Heh mesela şu şunu şu söyleyeyim Yafes mahallesi ben e, akrabalarım orada oturuyor e, şu an Yafes mahallesi tamamıyla boşalmış durumda bizde de Yafes mahallesi tamamıyla boşalmış durumda ve yani top yemeyen. Baya bombalama hemen önüne ev kalamış durumda. Balanlıkları o gidemiyorlar da yani en son altı gün önce gidebilmiş evine bakabilmiş. Eviyle böyle ülke, ev salam kalmış akrabamın e, diğer bütün evler top yemiş. Hı hı. Bir de ikinci yani, olarak şeyi de sormak istiyordum Veysel Bey. E, çok e, yiyecek içecekten sonraki en önemli hayati faaliyetlerden biri olan da çocukların eğitimi okula gidebilmesi. Bu nasıl ne durumda e, o konuda da birazcık bilgi verebilir misiniz bize? Yani bu sona çıkma yasakları başladığından beri e, gerek e, ailelerin inisiyatı ile zaten e, ve diğer şeylerin bir kısımda okullar e, hemen yok gibi. E, yasaklı bölgeler, bölgeler zaten yoktu. Şu hala eğitim falan yok. E, i̇şte e, Bazıları diyor telafi edeceğiz. Ara dönemlere kurslara falan telafi edeceğiz diye söylüyorlar. Yani, Milli eğitimi öyle e, bildirmiş öğretmenlere. Fakat okulda öğretmen de yok. E, şuna ve şuna, Sülopi'nin şuna, şuna söylüyor. Şu an Sülopi gündüz açık ama öğretmen yok. Yani e, Tüm öğretmenler göndermiş durumda. Şuna'nın yani e, ana ilçeler olan Şırnak, Cizil Silopi, e, Silopi'de öğretmen yok. Eğitim bir şey yok. Bir e, Şırnak, e, Merkez ve diğer ilçelerde bir kısım öğretmenler var. Onların da %60'ı rapor alarak bir, şey, bir şekilde gitmişti. Yani ben bugün karna günü. Onlar da hep, şu an bütün e, evleri taşıyorlar herhalde öğretmenler. Yani bir anda aslında son iki aydır e, Şırnak'ta e, eğitim adına bir şey yok. Yani herhangi bir şekilde giderilemiyor bu. Yani bu bunun nasıl de belli değil. Yani evet mesaj gönderiliyormuş işte ailelere işte biz kulağa açacağız Peki güvenlik onun ortamında nasıl kusa girecek yani nasıl nereye gidecek yani okullar da yok yani okul okullar e, hepsi e, işte, güvenlik etdi altında yani güvenlik sorunu var e, çocuklar okula gidemiyor dolayısıyla hani o eğitimin de şuna işin söyleyeyim e, şu an da yani çökmüş durumda eğitim sistemi. Peki bu durumda çocuklar ne yapıyorlar? Yani okula gitmeyen evet, çocuklar evet, için bu, çok dursun, zor bir çok psikoloji. Bizlerden gelenler mesela komşu e, daha de, defter davetmek için komşu göç edenler istiyoruz. Göç zaten burada kaldı. Onlar telafi edemiyor. E, komşu ilçelere bazen e, işte, misafir öğrenci olarak alınmışlar. E, Bazıları işte e, bu yasak halktan sonra milletin vereceği Fransa içerisinde bir kursa falan alacakları söyleniyor. Alacaklar Evet. Bunun dışında herhangi bir açıklık yok. Evet. Peki geleceğe ilişkin, son bir soru sorayım. Sizi daha fazla yormayalım. Geleceğe ilişkin, yakın geleceğe ilişkin bakışınız nedir? Rahatlayabileceğinizi düşünüyorum. Yakın geleceğe ilişkin olarak, geleceği, benim görüşüm karamsar. Yani bu sürecin çok daha uzun süreci yönünde. Öyle mi? Ben, çünkü evet, eğer bir şehri asgari şehir haline getiriyorsanız, bunun güncel, günlük bir şey olmadı, uzun vadeli bir strateji olduğunu görmez mümkün. O açıdan da e, ben e, iyi şeyler görmüyorum. Karamsar. Ee, Veysel, Veysel, kolaylıklar dileriz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kendinize Sağ dikkat edin. edin. Kendinize dikkat, dikkat edin. Evet, avukat Veysel Vesek'le son duruma ilişkin olarak bir bağlantı yaptık. Şırnak'ta kendisi.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 Ee, dünkü şey var elimizde, bu çok çarpıcı bir videoydu, demin Can birinde de bahsettiği, onun e, kaydına da bir kulak verelim, yani IMC e, kameramanı ayağından bizzat vurulmasına rağmen,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 kadının öncülüğünde evet. sokakta yürümeye çalışan insanların üzerine uzaktan ateş açıldığını görüyoruz. Bir polis aracı var karşıda sokağın öbür tarafında. Onu görürüz ve ondan sonra da in insanlara yardım ulaşmasının da imkansız hale geldiğine de tanık oluyoruz. Bir süre için en azından. Ve inlemeler var. Şimdi ona kulak verelim. Cenaze <gülüyor> beni cenaze. <gülüyor> ha ha ha ha Hadi hadi hadi yapalım hadi E, Mardin Devlet Hastanesinde tedavisi süren kameraman Tigin olayı şöyle anlatıyor. Ben kitlenin ortasındaki bir yerde bulunuyordum. Çekimi oradan alıyordum.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 Olağanüstü şartlarda olağanüstü işler de yapmış olduğu anlaşılıyor ayından vurulduğu halde devam etti. Bunları da konuşmasından anlaşılacağı üzere bunların anlattığı doğruysa bunlar Cenevre Sözleşmesi'ne göre savaş suçu da teşkil edebilecek yani. yaralılara kötü muamele yapılması uluslararası hukukta tamamen yasaklanmış. Ta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 Temel şeylerden bazı gazetelerde hiç yok bu haber. Mesela Milliyet Gazetesi'nde sıfır görüyorum. Habertürk'te sıfır görüyorum. Sabahta sıfır, akşamda sıfır. Dün sabah akşam Yeni ve diğer... Yeni Şafak'ta sıfır, Star'da sıfır. Gazeteler vermişlerdi yalan diye bu olayı.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 Sağlıkçılar, fotoğrafçılar, bunu söylememiştik mesela, 250'nin üzerinde fotoğrafçı desteğini açıkladı, yayıncılar, bundan bahsetmiştik Barış Çin yayıncılar, 27 taraftar grubu, ondan bahsetmiştik, sendikalar, eğitimsen feministler, Barış Çin feministler, Kaos G.L. Derneği ve Lambda İstanbul LGBTİ Derneği,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 Davutoğlu'yla da bir görüşmesi olmuş ekonomik durumlarla ilgili. Arkasından da e, bu akademisyenleri kara almak alma konusunda hakaretler işlemesi konusunda çok sert bir açıklama yapmış. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, şey, e, iktisat ödülü sahibi Joseph Stiglitz ve Columbia Üniversitesi profesörü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 bun devamını birazdan aynı konuları sizin öneyle de konuşmaya devam edeceğiz. Açık gaste. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın, biraz... karlı bir Ankara'dan, merhaba. Evet, gayet karanlık bir ortamdayız. Biraz önce... Evet, karını örtemediği bir karanlık ve beyazlık veremediği bir ortamdayız <gülüyor> hakikaten. Evet, biraz ee... önce Veysel Vesek'le konuşuyorduk, Şırnak'ta avukat evet. kendisi. Evet. Yani ticari ve sosyal hayatın tamamen durmuş olduğunu söyledi yani tebligat yapılamadığı için mesela postaneler çalışmadığı için zaten e, avukatlık yapmak tamamen imkansız mahkeme mahkemelerin çalışması herhangi bir işlem yapılamıyor çünkü okulki işlem olarak böyle bir durumdan bahsetti şimdi evet ben de dünkü yazımda biraz aslında buna değinmeye evet. çalışmıştım şehir hayatının bitmesini e, bu tarih boyunca görmediğimiz bir şey. Tarihin aksını kırmak diyorum ben buna. Ee, hakikaten de e, bölge olarak e, işte Diyarbakır'ın olduğu, Cizre'nin, e, Silopi'nin olduğu, bugün tamamen neredeyse harabeye dönmüş e, olduğunu gördüğümüz fotoğrafların e, ortada dolaştığı, Silopi'nin olduğu coğrafya hiçbir zaman çok dört başı mamur, çok refah içinde bir coğrafya olmadı. Tamam ama hiçbir zaman da bu kadar ağır tahribat asırlardır görülmemiş. E, çünkü geriye tarihe baktığımızda girici e, dünya savaşına bakıyoruz. Orada öyle bir cephe açılan şehirlerin bu kadar yıkıldığı bir ortam yok. Kurtuluş savaşı o dönemde yok. Daha gerilere gidiyoruz, işte meşhur Kürt isyanları mesela, Şeyh Said isyanı vesaire, bunlar hani çok daha sonrasında vesairede bahsettiğim tarihlerin. Yok yani bir, bir, bir tek tane dahi ör, örnek yok. Ben bir tane buldum Olmadım ama sizin bu değil. söyledikten sonra bir tane buldum. İsyanın ilk başlangıcında 2011 senesinde Suriye'de Bağbamır, Humus'un Bağbamır bölgesi tamamen bir kuşatma altına alınmıştı ve şehrin içerisinde bugünkü gördüğümüz çatışmaları andıran çatışmalar yaşanmıştı. Ki Bağbamır'da doğrudan bir ordu evet. da yoktu. Yani bir örgüt de yoktu. İlk defa kurulmaya evet. başladı Bağbamır'dan sonra da işte Özgür Suriye Ordusu'nun sıra cephesi gibi örgütler. Ya ben e, tabii şeyi de kastediyorum Türkiye'yi. Evet, ben evet. e, Türkiye'yi işte kastediyorum. Tamam, anladım. Yoksa e, e, şeyde mesela 1. Dünya Savaşı'nda e, ve işte tabii e, daha öncesinde Mesela Irak sık sık veya işte Halep'in işte olduğu e, bölgeler vesaire o, o taraflarda savaşın etkisi görülüyor. Evet. Orada mesela Musul'a savaş yansıyor vesaire. E, o zaten. dönemlerde mesela o öyle tahribat var. E, tabii e, Felluce'yi fel, mesela. Onu çok zor evet. Felluce'yi bizzat Felice. yaşadık yani korkunçtu. Yani Hadi, orada tabii. Orada ya, yakın zamanda e, Irak kullandı. Savaşı'nda Irak'ın işgali döneminde yaşananlar var. E, ya, Irak ve Suriye'nin olduğu bölgelerde bu tarz tahribatlar, kentsel tahribat yaşanmış. Ama Türkiye'nin evet, kendi evet. özelliği zaten belki bu. O beraber yaşama iradesinden hep bahsediyoruz. Kürtler ve Türkler arasında. Aslında biraz da bundan kaynaklanıyor bana kalırsa. Çünkü gerçekten bir beraber yaşama kültürü var. Bir kentlilik kültürü. Hep işte zaten ee, daha e, doğu siyasi düşüncesinde de politik düşüncesinde de e, şehirlilik ayrı bir anlamı var mesela sadece e, batı düşüncesine e, hesaba katmıyorum. E, bu bütün dünyanın tarihinde evrensel olarak kentliliğin başka bir önemi e, olduğu ve beraber yaşama kültürü bakımından e, hukuki olarak işte beraber yaşamanın e, kurallarını geliştirmesi de açısından e, bir özelliği var ve belki de Türkiye'nin bu coğrafyada farklı olmasının e, işte mesela Irak veya Suriye gibi komşularından bugüne kadar en büyük e, özellik de bu. Gerçekten de işte tabii ki Savaşların yaşattığı Birinci Dünya Savaşı'nda Ve işte sonrasında Kurtuluş Savaşı'nda bakıyoruz mesela İzmir Yangını diyelim Ne kadar kentin hafızasında Yer etmiş bugüne kadar Etkileri gelen bir olay mesela Şimdi Yokluklara dediğim gibi Sıkıntılara Şuna buna rağmen Böyle bir örnek Türkiye tarihinde yaşanmadıysa Bugün yaşanıyor olmasının ve bu kadar uzatılarak yaşanıyor olmasının büyük etkileri olacak ee, sadece bizi bugünü de etkilemeyecek kuşaklar boyu e, hepinizi e, çocuklarımızı torunlarımızı etkileyecek e, bir e, krizden bahsediyoruz e, ve siyaset bunu e, maalesef e, sivil karar alıcılar ve işte askeri e, karar alıcılar güle oynaya yapıyorlar e, temizleyip geçeriz haberlerde sürekli o lafı görüyorum temizlendi temizlendi Bahsedilen şey bir bahar temizliği değil, insanlar ölüyorlar. Zaten ee, görüşme yolunu da net olarak artık tıkayan, ortadan kaldıran, reddeden de Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasında muhtarlara konuşmaya, bu, bu iş bitmiştir. Evet. temizlenene kadar tümü biz devam edeceğiz hiçbir şey yok evet. altı görüşmesi yok dedi ufak bir eklemede ben yapayım küresel iklim değişikliğiyle alakalı konuşurken yaptığımız retorik aslında burası için de geçerli bizden sonraki jenerasyon ya da gelecek nesiller değil şu anda tehlikede olan hali hazırda bölgede yaşayan insanlar oradaki canlılar tehlikede yeni bir haber var evet. Diyarbakır'da bir okulda karne dağıtımı sırasında el yapımı patlayıcının patlamasıyla 5 öğrenci kırılan canlardan yaralanmış Habertürk'ten evet. Ahmet Yokuş'un haberi Evet. Yetkililer patlamanın okula atılan El yapımı patlayıcıdan kaynaklandığını Öğrencilerinde kırılan camlar nedeniyle Yaralandığını belirtiyor Zaten şimdi ve burada büyük bir yıkım yaşanıyor Gelecekte evet. kim bilir çok neler olacak evet. Evet. Ben uzun Vadeli tarihin aks kırılıyor derken işte Geleceğe de evet. özellikle odaklanıyorum Ama çok doğru söylüyorsun Tabii Bugünün zaten yaşanan insani bir anlamda Bütün o tahribatı Yıkımı yeter Şehirlerin mesela tahrip olması derken bütün kent hayatından bahsederken aslında tabii ben bu insani korkunç tablodan bahsediyorum. Hı hı. Ama onun dışında tabii bir de tarihi dokunun yok olması var, insanların yaşadığı yerlerin mahvolması var. Biz orayı taşırız, şehri yeniden kurarız. Yıkıp ...yıkılınca yeniden yaparız... ...bunlar e, o kadar beyhude yaklaşımlar ki... ...o kadar... E, ...hiçbir şekilde tutması mümkün olmayan... E, ...politikalar ki... ...insan gerçekten dehşeti düşünüyor... ...bunun nasıl olabileceğini düşünüyorlar... E, ...gerçekten düşünüyorlar mı... E, ...karar alıcılar... ...Ankara'nın... E, ...iktidar sahipleri... E, Hakikaten inanamıyorum ben yani bunu bunu kendilerini de ikna ettiklerine bu kadar saçmalığa ve zalimliğe bir yandan da. E, fakat e, maalesef işte o e, terör deyince akan sular duruyor insanlar düşünmek istemiyorlar e, sadece işte Ankara'nın iktidar sahipleri değil maalesef toplumumuzda da işte geçen hafta bir araştırma vardı Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı işte bir araştırmada %55'i halkın sokağa çıkma yasaklarını destekliyor diye. Şimdi bu rakamlar tabii muhakkak ki işte e, bugünkü siyasetin de gözünü boyuyor e, ve milliyetçilik dalgasının bu anlamda bütün e, partileri az çok işte e, tabii HDP dışında esir aldığını felç ettiğini gördük bugüne kadar. Bundan sonra değişmesini ummak istiyorum e, çünkü e, hakikaten kimsenin altından kalkamayacağı bir enkaz oluşturuluyor e, ama maalesef e, erken seçimde olası bir e, seçenek gibi duruyor önümüzdeki aylarda e, siyasetin iyice felç olduğu, kitlendiği bir döneme girebiliriz. E, bunu bazı işte köşe yazarları dile getirdi. Fakat Ankara'da da hakikaten bu e, üzerine çok konuşulmaya başlanan e, bir durum. Hakikaten e, ilk duyduğumda veya da ilk e, işte gündeme geldiğinde kulağıma ilk kısıldandığımda pek ilk mal verememiştim çünkü o kadar inandırdık ki kendimizi i̇şte zaten bir Kasım seçimlerinin anlamı istikrardı zaten seçmenler bu yüzden AKP'ye yöneldi 4 yıllık bir iktidar istediler ve bundan dolayı da artık bundan sonra 4 yıl boyunca seçim vesaire olmaz diye ama anladığımız kadarıyla AKP çevrelerinde muhalefetin zafiyeti ee, MHP hatta HDP'nin ikisinin birden baraj altında kalabilme ihtimali e, iştah kabartıyor ee, Bugün işte AKP'nin %55'lere oyunun çıktığı iddia ediliyor ee, Böyle bir tablo var <gülüyor> İnanması hmm. güç ama Ankara böyle işte ee, Bu e, gibi işte ölçümler ne, ne kadar doğru tabii Veyahut da gerçekten böyle rakamlar var mı ben görmedim Bilmiyorum ama e, AKP'nin oyunun işte değil %55, %50'leri biraz daha zorladığı, birkaç puan daha arttığı bir ortamda ki milliyetçi oylar AKP'ye gidiyor olabilir. Bu çok muhtemel. E, MHP'nin eridiği bir ortam söz konusu olabilir. Öyle bir parti yok yani şu an. ortada gördüğünüz gibi <gülüyor> evet. MHP'yi en son gören e, kendi içindeki iktidar e, çekişmeleri dışında var mı bilmiyorum. Dolayısıyla MHP'nin tamamen vahşi batı gibi oylarını önünde açık gördüğü, istediği gibi alabileceği bir psikoloji söz konusu AKP'de. Evet, e, evet. dünkü yazında tarihin üzerinde tepinirseniz, başlıklı yazında önemli bir hatırlatma da yapıyor. Ta 1956'da. Sabiha Gökçen'le Milliyet evet. Gazetesi için Halit Kıvanç'ın yaptığı röportajda Cumhuriyet'in ve dünyanın da ilk kadın savaş pilotlarından biri olan Sabiha Gökçen'in canlı ne görürseniz ateş edin emri almıştık. Asilerin gıdası olan keçileri dahi ateşe tutuyorduk dediğinde naklediyorsun sen de ve, ve gene de böylesine bu kadar ağır bir tahribatın da olmadığını e, belirtiyorsun o dersimde dahi. Şimdi bugün halbuki diğer bak, cizre silopi insanlar kitleler halinde yaşadığı yerleşim merkezlerinde çok uzun bir tahribatta. Hatta sıkı yönetim gibi sıkı yönetim olmadan sıkı yönetim gibi diyor Veysel Avukat Veysel Bey de bize söyledi. Evet. Ve askeri şehirler, garnizonlar kurulmasına da giden bir... Yolun da eşiğindeyiz şimdi. Tabii işte tedbirlerden bir tanesi mobil ka kale kollar ee, bildiğiniz gibi ilk işte şeyde mesela kale kollarla ilgili e, inşaatlarla ilgili e, Lice'de mesela e, Medeni Yıldırım e, daha işte çocuk yaşında e, gezi olayları sırasında biri öldürülmüştü. O işte e, aslında cinayet e, bugünkü çocuk genç ölümleri silsilesinin Başlangıç halkalarından da tabii başlangıç halkası demek çünkü her zaman böyle bir şiddet vesaire var ama o, o mesela olay ilk e, hakikaten e, birbirine bağlayabileceğimiz, eklemleyeceğimiz zincirin oluştuğu bence e, olaydı. Şimdi bakıyoruz işte şehirlere kale kollar yapılması. Yani bunun yarattığı işte etki çocuklar, gençler üzerinde. E, bir de e, bugünün mesela... E, Çocuk ölümlerine, işte genç ölümlerine sadece yakınları, akranları tanık olmuş olmuyor. Sadece onlar bunun etkisinde, travmasında kalmış olmuyor. Milyonlarca çocuk, milyonlarca genç de bu haberlerle kendini o tehdit altında hissediyor. O travmayı yaşamış oluyor. Şimdi bunun yarattığı savruluş, psikolojik kopuş ve her türlü radikalliğe gidebilir de bu. Canını yanan can yakar diye işte birisi söylüyordu geçen gün. Ee, hakikaten de öyle bir ortam e, söz konusu. Ki yani burada e, bölgedeki gençlere çocuklara yaşam hakkı tanınıyor gibi bir şey. Hiçbir seçenek bırakmıyor kendilerini yetiştirmek için veya bir şey yapıyor olabilmek için. O zaman ne olacak yani aileleri onları oradan uzaklaştıramıyorsa bugün ne olacak? E, ne yapacaklar? Bunlar e, belli ki işte bunları sorgulayamıyoruz e, üstüne işte yazan çizen zaten çok az kişi var artık bir avuç insan diyelim e, fakat e, onlar da işte sindirilmeye çalışılıyor ki işte bu akademisyenler mesela hikayesinin geçen haftalardaki en e, hafif şekilde sorguluyor dahi olmak i̇şte barış yasaklı kelime haline gelecek e, diyorduk. O, o nokta artık yani bundan sonrası işte sorgulamayalım düşünmeyelim ki üzerine kimse itiraz etmesin bu milliyetçi dalganın e, keyfini siyasi olarak siyasi rantını birileri yaşasın. Ama hakikaten de erken seçime gidilirse bu işte Ankara dedikoduları gerçekleşirse e, çekirge kaç defa sıçrar nasıl bir tablo ortaya çıkar o da e, bence şüpheli. Ee, hakikaten e, bir yıllık bir süre zarfında üçüncü kez sandık başına gitmeyi seçmenler büyük bir milliyetçi hezeyan ve e, sevinçle mi karşılar daha da fazla istikrar diye e, tercihlerini daha da mı pekiştirirler bilemiyorum e, ama önümüzdeki dönemde e, zaten fark ettiyseniz birdenbire siyaset çok sertleşti e, kutuplaşma ortamı çok e, yükseldi e, bu işin içine AKP-CHP zıtlaşması da Tavan yaparak e, CHP yönetiminin aleviler geçirdi, ele geçirdi diye biliyorsunuz zaten HDP'ye çok büyük e, e, baskı sürüyor var e, onda zaten e, hiç geri adım atılmıyor ama işin içine işte CHP de yüksek dozda katılınca e, bu bir seçim hazırlığı olması çok muhtemel tabanda da buna yönelik hazırlıklar olduğu milletvekillerinin e, ve işte AKP'li yetkililerin adeta seçim varmış gibi çalıştıkları söyleniyor. HDP'ye de karşı bir Vatan Partisinden açılmış bir dava var. Evet, yani oradan right. başladı o da. Ee, aslında belki de daha az partiyle gidilebilir. MHP'yi de saymıyoruz dediğin gibi çok düşüşte. <gülüyor> e o zaman iki partili bir seçime doğru, e, şeye doğru gidebiliriz sisteme, rejimde. Evet, zaten bu daha önce de bunu yazmıştım ben. Türkiye sağı ve Türkiye solu diye. Belki biraz erken <gülüyor> yazmıştım. O zaman çok anlaşılamadı. Ben herkes koalisyonu konuşurken bunu e, sorguluyordum. Ge geçen yaz. E, başkanlık sistemi için e, o dönemde biz başkanlık sistemi tamamen rafa kalktı. E, diye düşünüyorduk çoğu, çoğu kişi ee, Türkiye'de e, yorumcular ama e, bir yandan ben de herhalde başkanlık sistemi bu kadar kolay gündeme gelemez mi acaba diye e, kafamın bir yerinde varken öte yandan da e, hep bu emareler vardı Türkiye'yi işte sağ ve sol olarak bölmek geçen hafta da konuştuk hatta Ömer Bey söylediyordunuz e, sol kim olacaktı <gülüyor> evet. e, sol, sol şimdi tabi öyle bir etiket eee sağda ne kadar sağ sağda aşırı gidiyor. sağ gidiyor. Sağda sağ yemekeyiz ki bu ortamda ya yani, öyle baktığımızda. Ee, her neyse ama işte yani Türkiye'deki sol sağ diye e, geleneksel ayrımların üzerinden sadece bakarsak e, öyle bir MHP ve AKP'nin e, MHP'nin AKP içinde eridiği, e, geri kalanın da sol olarak yüzde %30 bandına aşağı yukarı sıkıştırıldığı bir eee Sistem hedefleniyor belli ki. Orada önemli olan solun ne olduğu değil. Işte geleneksel olarak işte sol zaten işte belli bir oyun üstüne çıkamaz. Ee, sağın zaten çok geniş bir yelpazesi vardır. Muhafazakarlığın çok geniş bir yelpazesi vardır. İnancından kaynaklanıyor bu. Ee, Dolayısıyla işte biz %60'lık %70'lik bir e, şöyle salon salamanca bir oy, oy potansiyeline sahip olabiliriz gibi... Böyle bir hırs muhakkak ki var ortada ve başkanlık sistemi için de zaten iki parti sistemi uygundur, o iyidir diye. E, bakalım yani bütün bu siyasi tabii de, deneyler üzerimizde oynanan ne gibi sonuçlar verecek? E, bu kadar sistemi, her şeyi değiştiriyor olmak, tarihin üzerinde tepiniyor olmak, ne neler getirecek? Hiç beklenmedik sürprizler de yaratabilir. Evet. Ee, ya dün konuşuyorduk Ömer Bey'le beraber yayından çıktıktan sonra size de soru sormak istiyorum açıkçası o soruyu. Yani biraz alternatif tarih anlayışı üzerine kafı patlatıyorum bu evet. aralar can sıkıntısından. Şey diye düşündüm ben şimdi ee, Rusya ile bu uçak krizi olmasaydı ne olabilirdi? Yani Türkiye sırtını da yaslayabileceği bir Schengen 5'lisi bulabilir miydi? Yani daha vahim durumda olabilir Şan miydi? Şangay. Şangay pardon Şangay 5'lisi evet. bul bulunabilir miydi? Yani çünkü bir yandan baktığınız zaman Avrupa Birliği var. onunla da bir çıkar birlikteliği var. Göçmenler üzerinden ilerleyen vizesiz geçiş vesaire NATO. Bir diğer tarafta baktığınız zaman eskiden müttefik olan Can dost Rusya ve Putin var. Ama şimdi sırtından bıçaklamalar gibi argümanların gölgesinde işlemeyen çeşitli diplomatik yollar var. Ne olabilirdi acaba? Yani bazı krizler insanın işine yarıyor mu? Şu andaki mesela gözünüzün önüne gelebiliyor mu bu krizin ardından Türkiye'nin Rusya sırtına dayadığı? ...ve Avrupa bildiğinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin de yaptığı uyarılara karşı yürüdü. Valla yani her an tabii her şey olabilir. Çok büyük ülkelere dayanmadığı için... E, ...Rusya Türkiye gibi ülkelerin politikaları... ...ki Rusya'da bu anlamda daha çok bir Türkiye'ye göre ideolojik bir bel var. Putin'in o büyük ülke e, hülyası, o ideali... ...Türkiye'dekinden çok daha aslında sert e, ideolojik temellere dayanıyor... Ee, i̇yi övmek için söylemiyorum bunu tabi bu arada. Ee, fakat e, hakikaten Rusya'da e, bu anlamda bence, e, ya yani Türkiye'de her an her şey olabilir. <gülüyor> Ama e, Rusya'da e, bu anlamda e, dönüşler birazcık daha zor e, yapılıyor. Suikastan e, kolay. İşte o ideolojik şey, inanç, biz e, büyük bir imparatorluğun mirasçısıyız ve işte e, büyük e, dünya gücüyüz. Dünya gücü olarak işte bütün dünyaya hükmeden ülkelerden bir tanesi olacağız kompleksi. E, Türkiye'dekinden bence daha güçlü. Türkiye bazen de işte günü kurtarıyor. İsrail mesela örneğinde olduğu gibi e, çok sert dönüşler bizden bire yapabiliyor. E, taban da bunu e, satın alıyor kendileri o mo günümüzün moda deyimiyle. Alışkanlığı e, mı var peki? tabanın böyle, böyle bir alışkanlığı mı var tarihsel bir alışkanlığı mı var omurganın bu kadar esnek olması zaten bilindik bir şey mi Türkiye'nin dış e, diplomasisinde şey bir ülke bir anlamda tabi yani tarihsel olarak baktığımızda da devrim yaşamış bir ülke Hı -hı. Ee, çok sert kopuşlar mesela işte şeyle ilgili e, komünizm döneminin kapanmasıyla da ilgili e, bir uçtan öbür, öteki uca çok ülke. aslında Türkiye e, hakikaten de e, bir anlamda muhafazakar e, dinsel olarak değil ama istikrar bakımından muhafazakar bir ülke. Yani e, dediğim gibi çok sıkıntılar yaşansa da öyle büyük savaşların, kopuşların, e, dönüşlerin yaşanmadığı, darbeler olsa da e, bir süre sonra işte demokrasiye dönülmeye çalışıldığı hep bir e, bir anlamda e, e, bir e, eksenin e, çevresinde zigzaklar yaşamış bir Rusya'nın öyle değil mesela. E, fakat e, senin sorduğun soruya tam dönersek e, bu tarz ittifaklar tamamen aşırı pragmatizme dayanan e, ittifakların hiçbir ilkeyi değil de e, kısa vadeli çıkarlara veya birazcık da işte otoriterlikti vesaireydi gibi e, ortak amaçların e, aslında altında yattığı e, birliktelikler ee, çok da sürmüyor. Mesela Şangay Beşik'si hiçbir zaman altılısı aslında olan. Hiçbir zaman doğru düzgün aslında dişe dokunur bir şey yapmış değil. Ee, adı var, kendi var da e, çok fazla bir icraatı yok ortada. Evet. Daha, daha ziyade bir şer ittifakı gibi böyle e, gözdağı vermeye yarıyor. Ee, keza işte mesela başka bir uca bakarsak e, Avrupa Parlamentosu'ndaki aşırı sağ partilerin birliktelikleri. Hiç zaman ciddi sonuçlar üretmiş değil bir aralarında e, muhakkak bir kavga çıkıyor bir sıkıntı yaşanıyor e, Sonuçta milliyetçilikleri birbirlerine e, saldırmalarına yol açıyor vesaireydi derken e, bir şey bir şey oluyor yani öyle e, hep beraber birleşerek böyle filmlerdeki gibi e, karanlık e, ittifak oluşturamıyorlar ama işte e, ha, hakikaten de e, gerçek bir bir e, birliktelik veya işte şey e, ittifak yaşanmasa da bence her zaman e, otoriter veya işte bu tarz e, demokrasi düşmanı e, rejimler arasında bir paslaşma bir e, yakınlaşma e, birbirlerine ters dönseler kavga etseler dahi birbirlerinin etmeğini yağ sürme hali var bence. anlıyorum. Bana kalırsa e, bu arada e, son e, kapatırken işte zamanımız doluyor e, Litvinenko cinayetiyle ilgili enteresan bir e, karar çıktı dün e, İngiltere'de Litvinenko'yu e, çoğumuz unutmuştur 2006'da e, öldürülen e, İngiltere'de e, İngiltere'ye sığınmış olan kobalt zehriyle, evet. zehirlenerek yani. kobaltla zehirlenerek öldürme Evet tam işte casus filmlerine e, uyacak şekilde bir e, son bir e, cinayetin kurbanı olmuştu bir, öyle bir son yaşamıştı. E, 2001'de e, İngiliz vatandaşı olmuştu işte sığınmış ve ondan sonra 5 yıl sonra da e, şey orada işte o radyasyon zehirlenmesiyle uzun süreli bir e, bir anlamda sürünerek adeta e, Evet acılar can vermişti e, ve bugün e, şimdi onunla ilgili dava işte e, sonuçlandı İngiltere'de ve Putin'in e, ölüm emrini vermiş olabileceği Litvinyenko'nun e, konusunda bir e, karar söz konusu. Bu da çok ilginç aslında bu tarz siyasi cinayetlerin nasıl gerçekleştiği, emri kimin verdiği hep soru işaretidir ya. Evet. Ee, bu açıdan Litinenko'nun bu davası e, ölümünden sonra işte Putin'le ilgili e, dönüp dolaşıp e, bütün işaretlerin Putin'e kanıtların Putin'i işaret etmesi bakımından ilginç. Bunu yani, mahkeme, bunu neden... jüri mi söylüyor bunu? Efendim? Bunu jüri mi söylüyor yani Londra'daki mahkeme mi? E... Soruşturmanın son evet, e, ma soruşturma sonucunda e, ve işte bütün o dava sonucunda e, ortaya çıkan bu tablo bu. E, fakat tabii İngiltere bu işin üstüne çok gitmiyor Çünkü bu aralar e, Rusya ile arası çok bozulsun istemiyor Bütün bu şeylere rağmen Ambargo'ya vesaire e, Rusya ile bütün Batı ittifakının arasının kötü olmasına rağmen Putin'in çok fazla üstüne gitmek istemiyor Ondan dolayı Cameron'ın yönetimi biraz hasır altı etmeniyetlisi bu olayı e, Fakat e, gene de yani Dediğim gibi siyasi cinayetler için Türkiye gibi ülkelerde de işlenen siyasi cinayetler için bence önemli bir dava ee, ve önemli bir e, bulgu oradaki e, altının çiziliyor olması bakımından kararın en tepede alındığı ile ilgili e, kanıtları işaret etmesi bakımından maalesef tabii bizim Türkiye'de işte Litvinenko cinayetine gel gelene kadar neler neler konuşacağız bakın Tahir elçi cinayeti e, kaç nesil sonra nasıl Çözümlenecek, çözülebilecek mi? Ya da evet. Hranting cinayeti. Efendim? Ya da Hranting cinayeti. E, Hrantin cinayeti. Evet. Ya da zirve Malatya zirvedeki mis. E, evet, aynen, aynen. E, o kadar çok tarihimizde de örneği var ki, e, onların akıbetini düşündükçe tabii insan çok da fazla umutlanamıyor tarihli cinayeti için. Çünkü kızının da. Nazire'nin de çok ağır sözleri vardı. Cinayetin işte bulun faillerin bulunabilmesini gerçek faillerin bir anlamda ve aydınlanabilmesiyle ilgili çocukluk bunu beklemek. Çocukluk diyordu. Çocukluk olur dedi. Evet. 24'te dedi. Kendisi çocuk yaşta bir kişinin bu kadar sert düşünmek zorunda bırakılması tabii hepimizin Hande. Evet. Maalesef bu bugün programı gülerek kapatamıyoruz galiba. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek Bakalım ederim. Ankara'dan erken seçim mi ne ne oluyor. Haberlerini de size ulaştırmaya devam edeceğim. Kulak kabartmaya devam edeceğim. Çok teşekkür size. ederiz. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açıkgaste Cem Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Cem Bey. Günaydın sevgili Can. Evet çok böyle spor konuşmaya elverişli bir ortam içinde olduğumuz kolay kolay söylenemez ama... ...ilginç bir şeyle başlayalım dedim. Benim sorum şu, bu Tuzla Spor dün 1-0 son dakika golüyle yenildi Fenerbahçe ye ama... Türkiye Kupası'nda Kadıköy deplasmanına 500T numaralı belediye otobüsüyle Efsane. gitmesi çok ilginç bir şey. Efsane otobüs, bitmeyen yolculuk. 26 yıllık geçmişi bulunan ve İstanbul'un en uzun hattı olan 500T otobüsleri uğurladı bu kez Tuzla Sporu Yani çok 87 durağa uğrayarak ortalama 3 saat. Avrupa yakasındaki Cevizli Bağ'a ulaşıyormuş Tuzla'dan Şifa Mahallesi'ne yola çıkan. Bir de açıklama yapılmış i̇şte. kulübün basın sözcüsü Levent Ayas tarafından. Evet. E, deniliyor ki Sayın Başkanımız Ahmet Çubuk biz ve bizim gibi alt diklerde bulunan ve maddi sıkıntılar yaşayan kulüpleri dikkat çekmek için böyle bir olaya girişti. Otobüsümüz var ama Tuzla ile ödemiş özdeşleşmiş bir hat olduğu için 500 TL'yi seçtik. Hazır reklam potansiyelini ve Fenerbahçe ile oyun oynıyor olmamızda değerlendirip farklı bir olay imza atacağız. Yarın 500'de otobüslerine binip tesislerimizden direkt, direkt stada gideceğiz Ve demiş. Gittiler galiba. Ne Gittim diyorsun ama... Cem? zaman zaman kullanıyordum bazen hala da kullanıyorum. <gülüyor> yani e, şimdi biz de şöyle bir e, inanış var yani spor yapanlar e, işte spor organizasyonuna çıkanlar her kademe olan herkes böyle bir konforu hedefliyor İşte uçak yolculukları beş yıldızlı otelleri yani Avrupa'da bile böyle bir mantık yok yani e, konforu Sadece Avrupa'da yani profesyonel sporcu söylüyorum. Üst düzeydeki e, gerek takım olsun gerek playsel dağdakiler olsun. Üst düzey ve belli kazancı olanlar o konforu o konfordan faydalanıyorlar. Çünkü para kazanırlar bu karşılığında. Ama sizin e, bir geliriniz yoksa, geliriniz sınırlıysa e, siz kalkıp yani Fenerbahçe gibi ee, aynı şartlarda seyahat etmeyi ya da üst düzey takımlar gibi seyahat etmeyi hedefleyemezsiniz. Hayal bile etmemeniz gerekir. Yani bu bizim işte spor kültürümüzün de olmamasına kaynaklanıyor. Ee, gelirin ne bu kulüplerin? Yani e, geliriniz ne ki nasıl yaşamak istiyorsunuz? Ama bu toplumsal bir de sorun. Yani insanlara bakıyorsunuz e, aylık kazancı e, 3-5 kuruş ama yaşam tarzına bakıyorsunuz ya da cebindeki cep telefonuna bakıyorsunuz yani aylığı binli olan insan bugün 3000 yıllık cep telefonu kullanıyor. Evet. Ama hani vermiş olduğunuz örnekten bir farkı var mı? E ama Cem Bey bir tekelde yok mu büyük kulüplerin bu konuyla alakalı olarak oluşturduğu reklam gelirlerinden yayın gelirlerine kadar büyük bir tekel kendileri ellerinde bulundurmuyorlar mı? Paylaşıyorlar mı bunları diğer kulüplerle diğer alt yani kademedeki kulüplerle alt seviyedeki? Ev Şimdi Real Madrid geçen gün bir hafta içinde açıkladığı rakamlar var. Işte. Önceki gün açıklandı ee, yine ekstra da Real Madrid 600 milyon e, euroya yakın ciro. Para kazanıyor şimdi aşağıdaki de Malmö takımını alalım. 50. sıradaki Malmö'nin de örnek milyonu ya yani afaki bir örnek yıllık gelir diyelim 50 milyon. Şimdi Real Madrid 600 milyonunu aşağıdakilerle paylaştırıyor mu? Ya ben bu kadar kazandım e, siz olmasanız kazanamazdım. Dolayısıyla e, 100 milyonunu e, size bağışlıyor mu diyor. E, o zaman ne olacak sadece üst 1. 2. 3. 4. sıradaki kulüplerin kendi arasındaki maçlar mı izlenecek? E, tabii ki e, işte o da e, spor ekonomisinde mutlaka paradoks dediğimiz bir terminoloji var. E, yani hiç ya, bir futbol karşılaşmasını tek bir takım e, oluşturmuyor. Yani zikdimizle e, birlikte o mücadelede bile İşte bunun içinde güç dengelerini e, bir şekilde e, denkleştirmek gerekiyor. Yani işte bir evet. e, bence bir sıfırlık sonuç bitmesi bunu da gösteriyor zaten. Yani kağıt üstünde bir öncesi yapılan bir taneminde kaç kişi acaba maçın bir sıfır biteceğini öngördülür. Yani çok daha farklı bir skor bekleniyor ama işte o maçın cazibesini arttırmak için, iznilerini yükseltmek için ee, bu tür e, belirsizlik ilkes diyoruz. Ekonomi, spor ekonomisi dedi. Yani o misafaka paradoksunun yanısıyla. Cazibesini arttırmak ve belirleri e, maksimize etmek için oradan da e, herkese bir pay dağıtılıyor zaten. Ama herkes de e, yani e, hat ne bilecek yani. <gülüyor> Yalnız bir de bir de şu var. Şimdi tam da bu sıralarda konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Dünya ekonomisinde dünyanın en zengin 62 kişi kişisi 62 tane insandan bahsediyoruz. 3 virgül milyar insanın ortak varlığından daha fazlasına sahip ve yani bugün Oxfam'ın bu şeyde açıklanan Davos'la ilgili olarak Dünya Ekonomik Forumunda açıklanan şeyinde de e, diyor ki deregülasyonlar, özelleştirmeler ve belki de en önemlisi e, vergi cennetleri, vergi kaçakçılığı cennetleriyle trilyonlarca doların halkın kalkınmasına, e, refahına vesairesine harcanmak yerine düpedüz insanların ceplerine gittiğini gösteren bir şey var. Yani müthiş en temel sosyal hizmetler ve eşitsizliği giderecek şeyler yapılamıyor. Evet. 200 büyük şirketin %90'ının 200 büyük şirketin %90'ının en az bir vergi cenneti kullandığını oçağa çıkartmış Davos'ta konuşuluyor. Haddini bilen %99 mu diyeceğiz? Bir de şeyi sormak istiyorum ben o zaman. Yani bu büyük şirketler değil de kulüpler ellerine geçirdikleri parayı altyapısına mı yatırıyor yoksa diğer kulüplerden gelen sivrilen futbolcuları kendisine çekmek için mi kullanılıyor? Yani bir spor ekonomisinin bir sürdürülebilirliği var mı bu şirketlerin elindeki parayla yoksa sadece çekmek üzerine mi kurulu diğer kulüplerdeki? Aslında çok güzel bir soru seyirciliğim. Mesela Amerika'daki Spor e, mantığıyla Avrupa'daki spor mantığı işletme ve organizasyon mantığı açısından e, söylüyorum bu farklılığı. E, belli düzenlemeler vardır mesela Amerika'daki e, spor ekonomisi e, için e, sosyalist e, terminolojisi kullanılır. Yani e, Amerika çok özgürlüksel ülkesidir ama e, spor söz konusu olduğunda çok ciddi sınırlamalar vardır mesela bunlar havuz sistemi yani Türkiye'de Avrupa'da da uygulanan hep bunlar Amerika'dan e, ihraç edilen değerlerdir ya da salary cup ya da draft dediğim, salary cup mesela e, Türkçeleştirmek gerekirse yüksek tavan maaş uygulaması derken Amerika'daki sistem kulüplere e, ancak oyuncular için 55 milyon NBA'den öne kalalım, bu kadar para açabilirsin e, Bu kadar para üstüne çıkıyorsan çıktığın kadar parayı havuza atarsın havuza attığın parayı biz Diğer takımlar arasında bölüştürürüz der mesela amaç nedir belli bir dengeyi koyumaktır çünkü dengeler bozulduğunda e, karşılaşmaların izlenme oranı güç takım arasında bir güç dengesi koyamadığınız zaman bir iki bu güç dengesi bozulduğunda karşılaşmaların izlenmediği işte 1950-60 yıllarda ortaya çıkmış. 60'lı yıllarda işte bu havuz sistemi yürürlüğe girmiş amaç takımlar arasındaki dengeyi muhafaza etmek. İşte bu dengeyi muhafaza ettiğin zaman da rekabet e, korunmuş oluyor ve bu da işte e, ekonomik olarak o ligin e, değerini arttırıyor. Ama Avrupa'da tabii böyle bir e, düzenleme yok yani şampiyonlar ligine baktığımız zaman ya da ulusal liglere baktığımız zaman belli takımların e, ligleri domine ettiğini görüyoruz. Tabi zaman içinde bu e, Amerika'daki şuraca benzeyecek. yani ama bu e, spor için 10 yıl falan yani 10-15 yıl alacak e, çünkü her sene aynı takımlar şampiyon oluyor işin e, e, cazibesi kayboluyor yani bunlar e, e, tabi bir e, de e, e, evet, bir de yani Türkiye'deki bu büyük kulüplerin çok büyük oyuncuları transfer etme durumları <gülüyor> var ama büyük kulüplerin Hepsi de çok zaten açık veriyorlar bütçeleri filan açısından. Yani bu deregülasyon bunların denetlenmesinin filan imkansız oldu. Daha geçenlerde hatırladığım kadarıyla Galatasaray Kulübü'nün büyük açık vermesi ve denetlenememesi yüzünden de ciddi başının belada olduğu Avrupa UEFA nezdinde vesaire konuşuluyordu. Yani bunun büyük bir de, dengesizlik ve eşitsizlik var ve artıyor. Yani bu son, pardon son bir parantez açarak yani Oxford'un son raporu bu işte Davos'ta toplanan Dünya Ekonomik Forumuna sunulan raporda e, en yoksul kesimin gelirinin varlığının 2010'dan bu yana sadece 5 yıl içinde 1 trilyon dolar daha düştüğü buna karşılık da zengin kişilerin yarım trilyon dolardan daha fazla arttı üstelik de böyle gelir dağılımı adaletsizliği de artarak devam ediyor. Bu böyle nasıl gidebilir diye de sormak lazım. Ve evet. bununla ilgili olarak 2005 yılında ben bir e, simpozyumda bir bilgi bil sunarken e, konu obeziteydi, çocuklardaki obezite. Evet. 2005 yıl olduğunu aldığını çizeyim. E, şöyle bir e, içerik söylemiştim. Yani e, işte bunun intikamını doğa insan olduğuna alıyor ve dünyada ilk kez o zaman e, açlıkla obezite sorunu aynı seviyeye evet. gelmiş. Yani insanlar e, bu kadar çok yiyip şişiyor, öteki tarafta da e, hiçbir şey bulamıyorlar, aç kalıyorlar. Yani bu kadar çok yiyip şişip bedel ödeyeceğine biraz az ye, e, sağlıklı ye, ihtiyacın olanı ye, e, gizlisinde ihtiyacı olanlarda da paylaş ki bir denge unsuru olsun. Büyük kulüpler için de geçerli evet. bu galiba söylediğiniz. Yani e, şimdi ben onu yani böyle e, çok e, üstü kapalı ya da bir şekilde değerlendirmesi tarafsız değil yani. Çalışmak gerekiyor Yani şimdi siz çalışan insanlar var Çalışmayan insanlar var Şimdi siz çalışan insanların kazancına bakıp Onlar çok çalışıyor Çok kazanıyor ama hiç çalışmıyor Oturuyor hiçbir iş milletinde bulunmuyor e Açlıktan kokuyor okuyor e Şimdi o çok çalışanların Parasını alalım hiç çalışmayan tembellere verelim, denge sağlayalım, felsefesini savunacağız. Hayır ama altın tepsi spor diye bir örnek var önümüzde değil mi? Şu anda en fazla konuştuğumuz konu kim? Spor camiasında, futbol camiasında Arda Turan. Arda Turan Galatasaray'dan mı yetişti? Ya da diğer 3 büyük gruplardan mı yetişti? Yoksa çok fazla çalışarak altın tepsideki o sporcuların içerisinde, Bayrampaşa altın tepsi spor içerisinden gelen bir futbolcu olarak mı yetişti? Yani gerçekten Galatasaray'ın kendi yetiştirdiği gibi birisi var mı? Yani Barcelona'dan bahsediyoruz, İspanya'dan bahsediyoruz. Onların bir altın Alt yapısı var. Messi nerede yetişti? Barcelona içerisinde yetişti galiba benim o kadar futbol bilgim olmasa bile. Bir altyapısı var ama Türkiye'deki büyük kulüpler benim gözümde şu anda çekebilirleri ellerindeki parayla beraber altın tepsi spor gibi yerlerden gelen oralarda yetişen oralarda çalışan insanları çekmek için kullanıyorlar bu ama parayı bu, e, ama tamam burada bir sorun yok ki yani çünkü bugün Ayrton da bu vardı yani üst düzey kulüpler vardı bir de o e, üst düzey kulüplere hizmet eden e, ikinci sınıf kulüpler vardı ekonomik olarak güçlenemez mesela bundan kim üst düzey kulüpler dediğimiz zaman İngiliz kulüpleri, İspanyol kulüpleri İtalyan, Alman, Fransız ee, ikinci sınıf takım İkinci sınıf dediğimiz ekonomik anlamda söylüyorum Bunları tabii ki ee, Çünkü belli e, sınırlamalarla karşılıyor Gerek e, televizyon ekonomisinin Çok yük, e, değerinin yüksek olmaması Nüfusunun sınırlı olması Bunlar ister ister o kulüplerin büyümesi için Bir engel teşkil ediyor Portekiz, işte Belçika, Hollanda e, Bunlar mesela e, ilk önce sporcular bu ülkelerde e, Bitrime çıkartılır orada e, bir diğer kazan, kazanırlar daha sonra da e, büyük ülkelere giderler ama büyük ülkelere gidebilmeleri için de o, o ülkedeki takımların belli bir para kazanma e, sistemini Az önce Ömer Bey'in Galatasaray örneğini açmasıyla ilgili olarak bir şey söylemek istiyorum Yani Hı -hı. şimdi bakın Galatasaray'a UEFA'dan tahmin ediyorum ki bir artı bir yani e, alt okupalarından mencezansı gelecek çünkü neden UEFA bu konuda çok hassas davranıyor diyor ki e, paranız ne kadar para kazanıyorsanız, o kadar para alıcıyı ya da e, işte izin veriyor, belli bir miktar izin veriyor. Onun daha çok üstte çıktığınız zaman orada bir şeyler iyi gitmiyor. Dolayısıyla ben o iyi gitmeyen şeyler için bir tedbir alıyorum. Dolayısıyla e, ayağınızı yorgunluk üzere uzattın, uzatmazsanız ben size o e, efaktalardan men edelim e, uygulamasını başlattı Yaklaşık bu uygulama 5-6 yıldan beri devam ediyor. Türk e, medyasına fazla yansımıyor da konuşulmuyor Tek çok kulüp belki ikinci sınıf kulüpler bunlar daha ziyade e, böyle m, kulümsallaşamamış ülkeleri kulüpleri UEFA'dan çok ciddi cezalar aldılar ve UEFA kupalarına katılamaman cezaları aldılar şimdi Galatasaray'da hedefteki takım ve Galatasaray sürekli uyarılıyordu e, bakın çok fazla para harcıyorsunuz e, çok fazla ekonomisine uygun olmayan e, para sülkülasyonları var ayağınızı yorganınıza göre uzatın diye defalarca UEFA tarafından uyarıldı Galatasaray Spor Kulübü. Ama ne yazık ki işte Türkiye'deki ortam spor ekonomisinin daha farkına varamamış yöneticiler bu uyarıları ciddiye almadılar. Ve para harcama süreci devam etti. Çünkü bu harcanan paralardan kulüpler zarara uğratılırken aradaki insanlar çok ciddi paralar kazanıyorlar. Ve UEFA'da bunların önünü kesmek istiyor. Galatasaray'a bir ceza geldiğinde ki gelme ihtimali çok yüksek yani ben bunu e, kendi spor konusu derslerinde de, e, üniversitede anlatıyordum dikkat çekiyordu bu tehlikeye eğer böyle bir ceza gelirse netleşirse bu ceza o zaman e, Türkiye'de de e, kulüplerin kendine çeki e, düzen vermeleri üzerinde e, düşünmeye başlayacaklarını göreceğiz e, benzer tehlike için içinde geçerli Fenerbahçe içinde geçerli diğer kulüplerimiz içinde geçerli ama eğer bugün siz Avrupa'da mücadele etmek istiyorsanız bir şekilde kendi sisteminizi düzeltmeniz gerekiyor. Ama daha hala bu bilinç bizde oluşmamış gibi gözüküyor. Evet yani birkaç dakika kalmışken bir iki şey daha sormak istiyorduk sana. Bir tanesi şampiyon, bu, buz evet. hokey, Dünya Kadınlar Buz Hokey Şampiyonası'nın... Türkiye'den alınıp İspanya'ya verilmesi meselesini, Türkiye'nin itirazlarına rağmen de durumun değiştirilmemesi konuda terör oldu galiba. Aslında terörden çok belki savaş ortamından da bahsetmek mümkün olabilir en azından belli yerlerine. Ne diyorsun buna? Şimdi bu sporda bunları ben lobi savaşları olarak görüyorum. Eğer siz o federasyonda güçlü bir lobiye sahip güçlü değilseniz, e, o zaman e, güçlü olanlar kazanıyor. İşte bir hafta, iki hafta önce e, Ankara'da çok daha önemli olan voleybol organizasyonu yapıldı. Yani olimpiyatlara e, gidecek takımın belirleneceği ki e, çok güçlü e, buz okey dediğimiz şey e, organizasyon e, voleybolunkinin yanında bir ilçi kalır. Türkiye için konuşuyorum. Çok daha önemli bir organizasyon ev sahipli Türkiye'den Uluslararası Voleybol Federasyonu'nda Türkiye'nin güçlü bir lobisi var. Ee, biz o Uluslararası Federasyonu ikna ettik ee, burada yapıldı ama bu zökerin böyle güçlü bir musunuz yoksa kim güçlüyse o kazanıyor yani bu evet. açıklamayı ben bu şekilde yapıyorum benim de bir sorum var su topundaki felaket hakkında ne düşünüyorsunuz ee, Türkiye su topunda peş peşe büyük hezimetleri vuruyormuş Belgrad'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında erkek milli takımı 4 maçta 74 kadın milli takımı ise 5 maçta 120 gol yemiş erkek e, su topu milli takımın aldığı sonuçlar şöyle 8 17 e, Rusya yenilmiş. 6 21 Yunanistan'a yenilmiş. 5 20 Macaristan'a yenilmiş. 2 e, 16'ya 2 de İtalya'ya yenilmiş. E, böyle, böyle kadınlarınki de durum kadın milli takımında durumu böyle. Sudan korkuyor muyuz? Neden Sudan korkuyoruz? ya can e, şimdi bazı spor yani Türkiye'de bir sen sporanın yapalım, yapalım yapalım diyoruz her takım milli takım kurıyoruz hani evet. ama tabi hiçbir ilerleme kaydedemiyoruz yani işte ben stopundan önce yüzünü sana örnek verdim yani Türkiye yüzme tarihinde e, Derya büyük oyuncu dışında e, bir isim biz çıkartabilmiş miyiz yani e, ve Derya da başarı olduğu için Derya'nın başına gelmemiş şey kalmamıştır yani bunu da ben bile yaşadığım için biliyorum hani sen e, yüzücü çıkartamamışın bu ülkeden. E, o zaman yüzücü, Emre yüzyıcı, Sakçı yüzyıcı vardı. vardı. Ma Manşı e, geçen efendim. Murat Güler vardı benim zamanımda. <gülüyor> e, e, bizim zamanımızda yani e, sizden bir alt jenerasyon mesela ne bileyim daha kaznatik yüzücüler vardı Zafer Atamer gibi, Sadri Sabri gibi gibi. sonraki jenerasyonda işte yani benim söylediğim Daha büyük yüzücü işte bu Avrupa Şampiyonası finallerinde yüzmeyi başarmış birisi. Yani açık değil de havuzdan bahsediyorum biz yüzücümü de İşte şimdi çıkarttığımız yüzücüler o Medet oldumuz yüzücüler Ukrayna'dan şuradan buradan ithal ettiğimiz isimleri Türk yapıyoruz Emre Sakçı ee, dünya rekoru kırmıştı geçtiğimiz Aralık ayında yani son Altyapılarda kırılan rekorlar beni çok fazla alakalı etmiyor. Ha, Çünkü ha, Türk ha. Spor'da şöyle bir ciddi bir sorun daha var. Onu da sizinle paylaşayım. Yaş küçültmeler söz konusu. Ee, benim 10-15 e, yaşlarımda yani bundan 30 yıl önce e, Ömer Bey de belki hatırlayacaktır. Lüksemburg'da kışın böyle e, yaş grupları yüzme yarışları yapılır Lüksemburg'da. 30 yıl önceden bahsediyorum. Biz o Lüksemburg'daki yaş gruplarında bütün birincilik ile iki ciddi toplardık. Ama daha sonra bunların hiçbiri o alta şampiyonlarına yansımadı çünkü e, her sporda için geçerli. Türkiye'de ciddi anlamda yaş küçültüyoruz biz altyapılarda. Yaş küçültüp e, öyle başarıları e, elde ediyoruz. Ama sonra belli bir e, yaşa geldiğiniz zaman da o alt yapılar, alt kategorilerdeki başarıların hiçbiri üst yapılara yansımıyor. Yani o, orada da işte Anladım. bu abukspuluktan, e, kandırmacadan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani çalışmazsanız sporu değer yaratamazsınız diye düşünüyorum. Aslında bugünkü programda belki şeyleri konuştuk diye düşündüm ama konuşamadık. Bu tenisteki bahis... Aa, e evet, büyük de. bir skandal da orada vardı. İki, bir dakikamızı da son ona ayıralım istersen. Yani bu şu anda dünya tenisinde büyük bir bomba odaylı olarak düştü. Evet, evet tenis girişlik bilimi dedi ki ilk 50'de bulunan reketlerin işte bir bölümü maçlarında hile yapıyor işte bayış hilelerinden bahsedildi ama biz bu konuda ATP'yi uyardık ama onlar hiç bir şey yapmadılar dedi tabi çok şey bir konu bu şaslatamaklı bir konu hatta bu hafta içinde Türkiye'deki Temiz Federasyon'a gelen bir uyarıda iki Türk hakeminin Türkiye Federasyonu Federasyon görevden uzaklaştırma kararı aldı. Çünkü onların yönettiği maçlarda bir takım şüpheyi olayların yaşandığı haberi geldi. <Gülüyor> e, tabii temiste böyle şeyler oluyor mu? Oluyor. Çünkü şunu da kabul etmek lazım. Bir takım veriler var tabii. Bu bahis, mesela futbol, basketbol ve temiz e, bahislerin yüzde 85'lik bölümünü oluşturuyor ve e, temiste bu tür hilelerin yaşanması da diğer spor dalları diğer spor dallarına göre çok daha e, kolay çünkü neden birincisi e, bilinsel bir spor dalı, ikincisi de canlı bahisi oynanabiliyor yani sadece maç konuca ne değil e, işte birisi de kim kazanacak kim kaybedecek işte ilk puanı kim alacak vesaire vesairedan bir sürü de böyle canlı oynanabilecek oyunlar var ve dönem paralarda da çok yüksek. Yani bunu süremiz yetmez çok ayrıntılı konuşmak için ama başlayan bir süreç var devam ediyor. Belki gelecek haftaki programda evet. çok daha ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz ve üzerinde durulması gereken çok, çok hassas bir konu ve çok çok fazla da veri var. Evet hem Avustralya açıkla hem de bu tenis ile ki dünyanın en temiz sporlarından biri gibi gözüküyor meğerse de öyle değilmiş. Bunu konuşmak çok iyi olur, evet. Bizim yüzümüzden evet. <gülüyor> ona giremedik bugün. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Haftaya bunu muhakkak konuşalım. Abi. Görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere i̇yi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Cem Çetinle spor. Böylece bitiyor programımız. Uh. Karanlık haftalardan birinin daha yayın açısından sona getiriyoruz. Harika bir dünya şarkısını çalarak bitirmek çok iyi olacaktır diye düşündük. Wonderful World, Sam Cooke'tan dinleyeceğiz ünlü şarkısını. Sam Cooke 1931 yılında 22 Ocak'ta doğmuş. Yani eğer yaşasaydı bugün 85. Yaşını, yaş dönümü. ...idrak etmiş olacaktı... ...fakat 11 Aralık... ...1964'te... ...daha 33 yaşındayken... ...bir cinayete kurban gitmiş... ...çok önemli bir e, müzisyen... ...gospel, rhythm ve blues... soul ve pop... ...janlarında hem söylüyor... ...hem şarkı yazıyor hem de... E, ...çok ünlü bir... ...showman'da olmuştu vaziyette... ...sol müziğinde... ...babalarından, öncülerinden biri... ...kabul ediliyor... Çok fevkalade önemli şeyler var. Belki önümüzdeki haftada onun bu önemli çalışmalarından bir kısmına yer veririz. Çünkü 85 toparlak bir yıl ve Sam da bu anmayı hak edenlerden birisi. Şimdi Wonderful World, Harika Dünya adlı parçasıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. History Don't know much Biology Don't know much About a science book Don't know much About the French I took But I do know going on.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 I'm trying. İzlediğiniz